için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A bu, a bu, a bu. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara ve Ömer Madra. Radyodan merhaba herkese. Özgecan yok. Bugün ben Deniz Ömer Madra size sunacağım Bu iklim için programının bugünkü bölümünü e, Sabahli'nin açık hastalığıda epey konuşma fırsatı bulduk. Ah ha, bu arada Şemsinur da çok teşekkür ettiğimizi destekçimiz e, söyleyeyim. E, Sabahli'nde konuştuğumuz gibi önemli gelişmeler var iklim adaleti konusunda. ...giderek artan... ...kaygıları besleyen... ...pek çok araştırma da yayınlanıyor... ...öncelikle hemen ondan bir tanesinden bahsedeyim... ...5 Temmuz tarihli... ...The Guardian gazetesinde... ...Damien Carrington... ...çevre muhabiri, editörü... ...imzalı Damien Carrington... ...imzalı bir önemli haberi vardı... ...küçük ama çok ağır... ...insana vuran... ...bir tarafı vardı... Yani e, yeni araştırmalar özellikle çok e, saygın dergilerden Science Advances e, bilim ilerliyor adlı e, dergide çıkan çok yeni bir araştırmada ortaya konan şu var. İklim değişikliğini kolaylıkla a, adaptasyonuna elverişli bir şekilde yani eğer kısarsak sera gazı salımlarını Nispeten kolay bir <gülüyor> düşük seviyede Paris Antlaş Antlaşması'nda da öngörülen de iki derecenin altında tutmak mümkün olabilir e gibi umutları giderek yerle bir eden sonuçlara varılıyor. Son birkaç 15-20 yıl içinde yapılan e araştırmaların gösterdiği şu ki son birkaç 20 yıl içindeki Derece yükselmeleri gerçekte küresel ısınmanın e, boru hattında in the pipeline dedikleri yani e, her şey yapılsa bütün e, şeyler salımlar anında kesilse bile borularda bulunan sıcaklığın artışının e, gezegenin e, sıcaklığı kaynamasına kavrulmasına ne kadar etkili olacağı yolundaki bütün tahminlerden daha kötü olduğu ortaya çıkıyormuş yani climate sensitivity denen iklim e, duyarlı diye de adlandırılan bir şey var Yani belli bir seviyedeki karbon salımlarının ne kadar e, küresel hararete yol açacağı yükselişe hararet yükselişine yol açacağı konusunda iklim değişikliğinin en önemli ölçüsü bu. İşte iklim duyarlı hassasiyeti denen şey ve bilgisayar modelleri de yüksek düzey bir duyarlık dört buçuk dereceye kadar yani atmosferdeki karbondioksit yani petrol kömür petrol ve doğalgaz yakımlarından işte bu çıkan şeylerin salımların iki katına çıkmasıyla dört buçuk dereceye kadar da Celsius sıcaklığın çıkabileceğini öngören bilgisayar modellemelerinin eee biraz sanılandan daha farklı olduğu ortaya çıkmış. Yani özellikle tarihi e, kayıtlardan son 100 yıl öncesinden ve biraz daha ötesinden gelen kayıtlar e, aslında 3 dereceden fazla olmayacağı, bu artışın olmayacağını gösteriyordu. Yani bu da emisyonlar, salımlar, karbondioksit salımları, seragazı, yani dünyayı bir battaniye gibi saracak olan ve küresel ısınmaya yol açacak olan salımların aşağı seviyelerde tutulmasını ve bunun da güvenli olabileceğini, güvenli bir şeyde 3 derecede tutulabileceğini ısınmanın ortaya koyan görüşlerin şimdi farklı olduğu Science Advances dergisinden de gazetesinden ya da diyelim de dergiden aslında bilimsel dergiden çıkıyor ve şöyle bir şey daha önce yapılan araştırmalar gezegenindeki okyanusların denizlerin yavaş ısınmasını pek yeterince dikkate almamış alamamış olduğunu gösteriyor Yani atmosfere karbondioksit eklenmesinden 10 yıllar hatta 100 yıllar sonra da devam ediyor bu yavaş ısınma. Şimdi umut şuydu diyor araştırmayı yapan, araştırmayı yapan ekibin başındaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nden Christian Preuss dünyanın yani iklim duyarlılığının daha düşük o seviyede olacağını, iklim hassasiyetinin ve dünyanın çok da fazla ısınmayacağını gezegenin e, beklentileri maalesef böyle bir iyimser havada olduğu ortaya çıkıyor. Yeni araştırmada diyor. Çünkü bütün yeni modeller bütün modeller aslında gelecekte daha yüksek artış bir küresel ısınmada artış olacağını gösteriyor demiş. Tosescu ve hatta e, iklim hassasiyeti denen en temel ölçünün 6 dereceye kadar çıkarabileceği dünya ortalamasını, hararet ortalamasını, sınma ortalamasını söylüyor. Bu da çok e, büyük bir şey yani bu, bu, bu durumda dünyanın canlılarının e, adapte olması, ve hatta yaşamını sürdürebilmesi türlerin filan çok zor görünüyor. Dolayısıyla da bu Guardian'daki yazı çıkmamakla beraber hemen ekleyeyim. Daha önce yapılmış olan dünyanın önde gelen isimlerinin iklimle ilgili aktivist ve özellikle de iklim bilimcilerinin uyarısına göre derhal çok radikal kesin tedbirler alınmazsa 3 yıl sonra artık geriye dönülmez noktaya, devrilme noktasına varılabileceği yolundaki uyarı da doğruluyor. O G20 için hazırlanmış bir şeydi. Yani e, böyle yeni araştırma 4,5 derecelik bir yüksek iklim duyarlılığının hassasiyetinin 4,5 derecelik bir tavanı olduğunu, bunun gerçek olduğunu gösteriyor ve e, e, düşürmenin de çok zor olduğu ortaya çıkıyor. Yani e, 100 yıl sonuna doğru 4,8 derece daha yüksek olabileceği e, öngörülüyor. 2,6 ile 4,8 derece arasında emisyonlar salımlar eğer kesilmezse yani Önümüzdeki birkaç yıl içinde kesilmelerin hemen başlaması şartının artık mutlak bir zaruret olduğu ortaya çıkıyor. Hatta Leeds Üniversitesi'nden Profesör Pierce Forster'da şimdiden oluyor bu ısınma ve hızlı 2014'ten beri görülen son 3 yıldan beri görülen hızlı hararet artışının da Doğu Pasifik'in Yani Pasifik okyanusunun doğusunun doğu bölgesinin artık bu ısınmayı e, suların çok miktarda su tabi serin suların ısınmasından do dolayı olduğunu e, söylüyorlar. Bu çok önemli e, bir kaygı verici bir durum. Onun dışında birçok e, benzeri de e, araştırma ard arda yayınlanıyor. Bugün yani dün itibarıyla pardon evvelki gün itibarıyla gene The Guardian gazetesine konmuş olan internet sitesine bir haberde iklim değişikliği içinde Tim Redford imzalı bir haber Climate News Network'ten Tim Redford'ın Avrupa'daki e, yaban hayatının özellikle mesela 550 tür arının Almanya'da sadece Almanya'da bulunduğu pek çoğunun dayanamayabileceğini ortaya koyan araştırmalar var. Bir de Atlas Okyanusu'nda, Atlantik'teki kaplumbağalarında çoğalabilmesinin imkansız hale gelmekte. Loggerhead Sea Turtle diyorlar onlara. Bu kaplumbağaların, okyanus, deniz kaplumbağalarının çoğalamama gibi riskleri olduğunu, arıların da ortadan kalkmakta olduğunu iklim değişikliğine bağlı olarak söyleyen ürkütücü araştırmalar var. Bunları dinlemek iklim açısından bunları söylemek zorunluluğu var çünkü e, tam aksi de görülüyor. Hem gerek ki G20 toplantısında, gerekse de Türkiye'de yapılan yeni daha dün yapılmak yapılmakta olan Ve bugünkü gazetelerde de haberleri olan petrol kongresinden ortaya konan şeylerde pek de bu yönde ilerlemediğini görebiliyoruz. Bir başka haber gene Guardian'dan Sam Jones'un bildirdiğine göre <gülüyor> İspanya'da da berbat bir kuraklığın hakim olduğunu ve mesela şaraplık üzümlerin buruş buruş olup verim vermediğini ve bu hasatın bu seneki ürünlerin berbat olacağını söylüyorlar. Bu yalnız üzümde değil, bağlarda değil. Aynı zamanda zeytin, badem, fıstık ve cevizde de aynı şeyin görülebileceği gibi büyük endişeler var. Castilla-i Leon bölgesinde bir de Extremadura bölgesinde ki bu çok verimli toprakların bulunduğu bir yer. Bir başka Haberde tabii dünyanın iyice e, başının belada olduğunu gösteren bir yazıda Paul Rogers'ın Bradford Üniversitesi'nden e, Boston tarafından New England'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Bradford Üniversitesi'nden Barış Araştırmaları bölümünden Profesör Paul Rogers'ın yazdığı bir yazı vardı Common Dreams'te okuduğumuz. Dünyanın hem kuraklık hem savaş hem yiyecek sıkıntısı gıda hem de e, bu mülteci sorunlarından dolayı büyük bir krizin içine doğru hızla sürüklenmekte oldu. Ve e, bunun e, tam da şimdi asimetrik bir süreç olduğunu da söylüyor. iklim değişikliğinin e, bunu 1990'ların başından beri tespit ettiği insanların yani tropik bölgeler ve subtropik denen bölgelerde bütün dünyaya yiyecek beslenen, yiyecek veren <gülüyor> buğday depoları vesaire işte pirinç depoları olan yerlerin bu bölge, bu enlemlerde olduğunu söylüyorlar. Şimdi halbuki artık burada da bir çöküşe gidiyor. Asimetrik bir süreç iklim değişikliği çünkü ve tropik ve subtropik bölgelerin progresif ilerleyen bir şekilde giderek kuruması söz konusu. Özellikle e, Orta Doğu'da, Yakın Doğu'da ve Kuzey Afrika bölgesinde mesela e, kişi başına 6 600 metreküp su e, bulunabilirken kişi başına yılda. Şimdi ki bu dünya e, ortalamasında %10'uymuş. Ona rağmen Şimdi 100 metreküp'e düşmüş bazı ülkelerde. Böyle açıklamalar var ve bu son derece kaygı verici yeni bilgilere aramıza getiriliyor. ve Bir de aynı zamanda da biraz önce gene Açık Gazete programında da konuştuğumuz gibi 100 şirketin sadece son 1988'den bu yana yani 30 Yıl. Son 30 yıl içinde dünyanın sera gazlarının %70'inden fazlasını sadece 100 şirket, 100 büyük şirket bunların arasında da başında tabii şu anda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olan ve daha dün Türkiye'de İstanbul'da yapılan toplantıda petrol kongresinde e, Yıl e, ömür boyu başarı ödülüne layık görülen Exxon Mobil'in eski siyosu şu anda dışişleri bakanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Rex Tillerson'ın da aralarında bulunduğu e, Exxon Mobil, Shell, BP ve Chevron en yüksek 1980'den beri yatırımcıların sahibi olduğu şirketler ve onlar onların çıkardığı şey e, salımlar yüzünden dünyanın başının büyük bir belada ...olduğunu gösteriyorlar... ...ve bütün e, G20 ülkeleri... E, ...şey hariç... E, ...Amerika Birleşik Devletleri... ...ve belki de... ...dünkü bilgilere göre... E, Türkiye de hariç... ...Paris Anlaşması'nı... ...desteklerken... ...bir yandan da çok rüyakar bir şekilde... E, ...kamu... ...72 milyar yılda destek kamusal, e, kamu finansmanı yaptıkları, destek verdikleri fosil yakıtlara, yani temiz enerji verilenin dört katı olduğunu da demokrasi Now!'dan okumak mümkün. Alex Dukas'la yapılmış ilginç bir söyleşi var. Orada yeni bir rapor çıkarttı. Oil Change International'ın e, baş e, kampanyacısı kendisi Alex Ducas. Onların yeni yayınladıkları bir raporda Talk is Cheap How G20 Governments Are Financing Climate Disaster diye bir rapor vardı. Yani konuşma bedava, konuşma ucuz. G20 hükümetleri, ülkeleri nasıl iklim felaketini finanse ediyorlar diye ve temiz enerjinin tam dört katı dört katından bile fazla aslında ya da bir 72 milyar dolarlık bir destek veriyorlar. Ve bu arada da işte Petrole, doğalgaza ve kömüre ve bunlar da zaten ayrı kendi iç petrol, doğalgaz ve kömür şirketlerine verdikleri destekten ayrı olarak kamusal destek de veriyorlar. Dolayısıyla Exxon Mobil ve Chevron gibi bütün bu dev petrol şirketlerinin, Zaten e, Vergi indirimlerinden ya, e, Yararlandıkları gibi Muazzam fosil yakıta Müthiş bir desteğinde devam ettiği Bütün söylenenlerin aksine riyakarlık içinde Öyle bir şey oldu Bir yandan da işte Söylediğimiz gibi Rex Tillerson'a da Ödül veriliyor Ömür boyu çalışma ödülü veriliyor Hem de Türkiye'de oluyor Öte yandan da Eee Şimdi buradan Katar'a falan geçiyor. Petrol zirvesinden. G20'den gelip İstanbul'da konaklıyor. Oradan da Katar'a ve Suudi Arabistan'a ziyaret edecek. Ama döndükten sonra da son derece ilginç bir durumla karşı karşıya kalacağız Rex Tillerson. Yani Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı açısından Associated Press'in haberine göre New York'ta başsavcı Eric Schneiderman The Exxon Mobil'in bütün yatırımcılarını kendi hisse, hissedarlarını iklim değişikliğinin korkunçluğu yani etkileri konusunda aldatıp aldatmadığını yani bir, bir çeşit hem şirket suçu hem de insanlık suçu işleyip işlemediğini soracak. Çünkü ayrı e-maillerini talep etti ve verildi. E-maillerde de Wayne Tracker adını kullanıyormuş ayrı bir isimle ve aldatıyor deniyor. Hatta bu konuda kendisine senatoda yapılan soruşturmada da Tim Cain, senatör Tim Cain, Virginia senatörü şey diyor, yani benim sorularıma cevap, sizin sorularınıza cevap veremeyeceğim. Exxon Mobil'de değilim artık diye onların hakkında konuşamam diye. En iyisi onlara sorun diyor. Ya şunu sorayım diyor Tim Cain de senatör. Benim soruma cevap verecek bilgiye mi sahip değilsiniz yoksa sorumun soruma itiraz mı ediyorsunuz cevap mı vermiyorsunuz diyor. İkisi birden demiş Rex Tillerson. Hmm diyor Senatör Tillerson. Yani çok zor. Benim sorumu cevap verecek bilgiye sahip olmadığınızı düşünmek ilginç olacak diyor. Son derece ilginç. Wayne Tracker ya da Rex Tillerson hangi adı kullanıyorsa kullansın. Ee, acaba mahkemeye çıktığı zaman ne olacak çıkacak mı çıkmayacak mı merakla bekliyoruz ama çok kaygılıyız Türkiye'deki insanlar olarak da kaygımızı belirtmeliyiz ee, çünkü Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dikende gördüğümüz bir yazıda diken.com'da istikamet Paris iklim anlaşmasını geçirmemek dediğini de söylüyor. Bize verilen söz yerine gelmedikçe para desteği ee, biz parlamentomuzdan bunu geçirmeyiz diyor bir yandan da bir yandan da hem iklim iklim anlaşmasını uygulayacağız gibi bir şey çıkıyor G19'dan hem de bir yandan da bunu söylüyor Cumhurbaşkanı. Bir başka yandan da kömür enerjisinde kararlıyız. Ee, ilk önceliğimizde güney gaz koridorumuzdur diye tamamen yani iklim değişikliğini önleme konusundaki iklim anlaşmasını onaylamak şöyle dursun onun tam tersine kirli enerjiye yatırım yapıp Türkiye'yi bir enerji üssü haline getirmekten bahseden konuşmalarla dolu gazeteler özellikle de iktidara yakın gazetelerde çok net olarak okumak e, mümkün bunu Böyle kadar da endişe verici bir şey var. Aynı anda da zaten kavurucu sıcak uyarıları bir bir ardından geliyor. İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya'da, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır'da. Yani 36 ile 42 dereceler arasında seyreden, tabii Karadeniz için de 26 ile 30, 28 arasında seyreden, felaket şeyler var. Bir yandan sel felaketleri var. Bir yandan Japonya'da ve Türkiye'de de orman yangını haberleri varken bunu şey yapmak çok zor olacak. Binlerce ölü balığında karaya vurduğu haberini de vermiştik. Yani bir iklim adaleti için bastırmanın da zamanının gelmekte olduğu yani bekle geçmekte bile olduğunu